dördüncü maddemiz. Evet Abdullah Hocam. Din hususunda düşmanlıkları terk eder ve düşmanlık yapanlardan da uzak kalır ve yine helal ve helal ve haram konusunda da kesinlikle tartışmaya girmez. Çok güzel. Başka bir kardeşten de alalım. Bülent. Din konusunda tartışmalardan, tartışan taraflardan da uzak dururlar. Haram ve helal meselelerine kavga ve çekişmeye girmezler. Dini bir bütün olarak ele alır ve kabul ederler. Güzel. Yani sünnet din konusunda tartışmaktan uzak durur. Buradaki din konusunda tartışmaktan uzak durur. Ne demek? Dinin sabit olan, nasıl bilinen konularında, şek ve şüpheye, kuşkuya kapı açacak tartışmalara girmezler. Böyle anlayacağız. Müellifin kastı bu. Yani yoksa din konusunda bir takım meselelerde tartışmak, konuşmak, onları öğrenmek ve bilmeyenlere öğretmek, talebelere kavratmak bunda bir sakınca yok. Ama dinde nasıl sabit olan ve iman edilmesi gereken bir hususta tartışmaya yönelmez. Kişiler arasında kuşku ve şüphe oluşturmaya kalkmaz. Örneğin son dönem kader inkarcılarının kader hususunda ortaya attıkları batıl düşünceleri kendi aralarında tartışmazlar. Son model bazı tartışmalar var biliyorsunuz. Yani bu örneği vereyim ki bu madde iyi anlaşız Çıkıyor bir zat TV kanallarında kader konusunu inkar ediyor. Dinde kader yoktur diyor. Ve zaten kıyamete yakın bir dönemde Allah Resulü Kader inkarcılarından haber veriyor. Bukhari ve Müslim'de kaderle alakalı açık sahih hadisler olduğu gibi yine Kur'an'da açık ayetler bulunmaktadır. Ve kaderine takdira biz takdir ettik. Kaderle meydana getirdik diye Rabbul beyan ediyor. Bu ümmetin selefinin akide kitaplarında kader babları vardır. Kadere iman İmanın temellerindendir. Bu ümmetin en büyük imamları önderleri bunların üzerinde durmuştur. Ama bu kişi çıkmış kaderini inkar ediyor. Allah subhane ve ta'ala gerçek yüzünü ifşa ediyor. Bekleyelim konuşsun ifade etsin kendini ortaya koysun ki Allah subhane ve ta'ala birilerini rezil ve rüsva ettiği gibi onu da zaman süreci içerisinde rezil ve rüsva etsin. Bu ümmetin bugün kaderi inkar etme gibi bir lüksü yok bu ümmetin gençleri şirk içinde günah içinde masiyet içinde bugün bizi dinimizden soğutacaklarına önce bizi şirkten küfürden haramdan arındırsınlar Gençler kader yoktur kadere iman edilmez buhari ve Müslim'in versiyonlarında onların ifadelerinde onların çeşitli hadislerinde böyle bir ifade yoktur diyenler gerçekten uyduruyorlar ve bu ümmete zarar veriyorlar bunlara dikkat edelim yani o halde kader konusunda tartışmaya gerek var mı Yok. Sünnetin hüccetliği konusu. Sünnetin hüccetliği kat'idir. Kitap ve sünnetle de sabittir. Değil mi? Allah ayetlerinde ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَطِئُوا اللّٰهَ وَاَطِئُوا رَسُولَهُ وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkartmayın. Yani itaat etmezseniz, sünnet yolunda gitmezseniz, sünneti hüccet görmezseniz, Allah Resulü'nün emrettiği ve onun size söylediği gibi gitmezseniz amelleriniz boşa gider diyor değil mi Fatih kardeş? O halde sünnetin üccetliğini biri tartışırsa buna girmeyeceğiz. Bu tartışılır mı? Bunu tartışan gitsin kuşkularını ve şüphelerini başkalarına aktarsın. O açıdan eni sünnet bu kuşkucu şüpheci yaklaşımları reddediyor. Buna dikkat edeceğiz kardeşler. Çağımızda kuşkucu şüpheci yaklaşarak Müslümanları doğru yoldan saptıranların en başında rafiziler gelir. Sahabe, rivayetler, sünnet konusunda şüphe ve tereddü deke zaten ifla etti kendisine benzetebilirse benzetti, benzetemezse de mutlaka onda bir kuşku bırakır. O kuşku bile o insanın batıl ve sapık yollarda dönmesine sebebiyet verir. Rejim konusu Kur'an'da sabit değil ancak sünnette sabit Peygamberimiz. Zina eden bir kadını ne yapmıştır? Recmetmiştir. Recmetmiştir. Ancak birileri kalkar bunu Kur'an'da yoktur der tartışma konusu yapar. İsa aleyhisselamın nusuru. Kur'an'da ayetler olmasına rağmen onlar kendileri doğrulamak istemiyorlar. Allah subhane ve Teala onu kat, katına yükseltmiştir. Bu ayetin yani bu mücmel olan ayetin mübeyyen ve mufassal açıklayıcısı Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dır. Onun bizzat sahih hadisleriyle İsa Aleyhisselam'ın nuzuluna dair delilleri bulunmaktadır. Bu konuda alimler Allah onlardan razı olsun. Enver el-Keşmiri adında Keşmirli bir hadis alimi müstakil bir eser yazarak eserinde İsa Aleyhisselam'ın nuzuluna dair mutavatir rivayetlerden haber vermişti. Sadece yani bir alimin adını aldık. Ondan önce nice nice selef alimleri bunları bize hadisleri şunda. Baplar açarak doğrulamışlar. Şimdi biz İsa Aleyhisselam'ın nuzulunu mu tartışacağız? İşte din konusunda sabit olan bu konuları ne yapmaz da Ehl-i Sünnet tartışmaya açmaz. Bu konularda verebileceğimiz çok örnekler var. Mesela bu deminki söylediğimiz istihlal meselesi. Bir günahı istihlal etmedikçe günahkar Müslüman deriz. Ama başkaları ne diyor? Yok kafir deriz. Yani Ehl-i Sünnet bu iki tartışmaya girmez kararını vermiştir. Ulemaların sözlerine ittiba etmiştir kardeşlerim. Anlatabildim mi? Bunu da bu çerçevede bilmiş olalım. Dini bir bütün olarak ele alırlar. Ne demek dini bir bütün olarak ele alırlar? Doğan hocam? Ya, kitap ve sünneti birlikte el alırlar. Kitap ve sünneti birbirinden ayırmazlar. Evet. Ya, dinin bütün hükümlerini kabul eder. Yani Allah ve Resulüne gelen bütün din hükümlerini hiçbirini reddetmeden hepsini iman edebilirler. Çok güzel, güzel. Peki buna somut bir örnek verelim. Yani Kur'an ve sünnet arasında deliller ve hükümler arasında bir ayrım yapmazlar gelen bir delili ve hükmü. Bunu kabul ediyoruz, bunu reddediyoruz demezler. Bir dine bütüncül bakış açısıyla bakar ve doğrularlar. Mesela bir ara bu Kur'an'daki cihat ayetleri tehdit eden bir ayettir. Toplumları cihatla tehdit eden bir İslam istemiyoruz. Dolayısıyla Kur'an'daki cihad ayetlerini çıkartın demeye kadar bu cüretkârlığa kadar birileri ne yapmışlardı? Varmışlardı. Bunu iddia etmişlerdi. Yani birileri demişlerdi ki o zaman cihad ayetlerini çıkartalım. ehl Sünnet akidenin de, amelin de, davetin de, cihadın da bütünlüğüne iman eder. Evet ben cihad edemiyorsam eden müminlere dua ederim. Onlara rahmet okurum. Ben davetçiysam. Görevimi bilirim sorumluluğumu. Mücahit kardeşim de sorumluluğunu ve görevini bilir. Herkes görev ve sorumluluğunu bildiği takdirde bu din her alanda daha güçlenir. Ne bir alimi mücahit edebiliriz ne bir mücahide alim edebiliriz. İki tarafın birbirlerine ihtiyacı olduğunu bilmeli ve bu seyirde hareket etmeliyiz kardeşlerim. Mesela bu çağda hırsızın eli kesilir mi ya? Bu çağda böyle çağ dışı bir kanun bir kural olabilir mi çağımız teknoloji uzay çağı demokrasinin hakim olduğu bir çağ batı kültürünün hayatına bakın batıda böyle bir şey var mı ya bizi 1400 yıl öncesi karanlık çağlara mı mahkum edeceksiniz eller kesilir mi diyenler Kur'an'ı bir bütün olarak almıyorlar sünneti bir bütün olarak almıyorlar doğru mu Hani bunu somutlaştırıyoruz. Örnekleri, örnekler veriyoruz. O zaman diyor hırsızın elini kesme meselesini rafa kaldırın. Rafa kaldırın, devre dışı bırakın. Anlatabildim mi? Onu izale edin. Bu yanlıştı. Yine mesela ya bu çağda faiz yemeyen var mı? Var mı? Faizin girmediği ev mi var? Her şeye faiz girmiştir. Cebimizin bütün kuruşuna kadar faiz girmişti. Dolayısıyla faiz yemek caizdir. Faizi kaldıralım kardeşim böyle bir hüküm bir kural olabilir mi? Yani Kur'an'ı ne yapıyorlar kardeşlerim? Sünneti kendi cephelerinden anlamaya çalışıyorlar. Tıpkı hani bu şu an sünnetin inkarcıları yok mu? Dini İslam'ı böyle bütüncül anlamda almıyorlar. Sünneti reddediyor Kur'an bana yeterdir diyor. Kendi mantığına göre bir din kavramını oluşturuyor. Biz bu örnekleri çoğaltabiliriz ama benim şu an bu zamanı iyi değerlendirmem gerekiyor. Fazla da sizi sıkmamam için az ve öz örneklerle konuları anlamaya çalıştığımı ve çalıştırdığımı görmenizi isterim. Devam edelim. İnşallah beşinci madde. Sayın. Evet, ve Cema, Selef, ne ve Cemaat Selef Salihine ve alimlerine saygı duyuyorlar. Selef salihlerinin yolunun en selametli, ilme en uygun, en sağlam ve en hikmetli yol olduğuna inanılır. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel maddeler. Yani bu maddeleri gerçekten hasaisu ehli sünnet vel bunu iyi görmek gerekiyor. Ehli sünnet vel cemaatın özellikleri. Bunları öğrendikçe selefi tanımak, ehli sünneti tanımak daha kolay olur. İşte selef hakkında e, kötü zanlar besleyen, onları tanımayan ilmi anlamda bilmeyen kardeşler umulur ki bu maddeler ışığında öğrenirler. Bir kişiden daha alalım. Bir kişiden. Kardeşler. Başka var mı? Evet. Duran kardeşim. Ehl-i Sünnet ve Cema Selefi Salih'in ve onların önder alimlerine saygı duyarlar. Selefi Salih'in yolunun en silametli ilmine en uygun ve en sağlam ve en hikmetli yol olduğuna inanırlar. Evet. Ehl-i sünnet ve cemaat mensupları olan bizler elhamdülillah tabi bu ideal bir şeydir, maddedir yani olması gereken madde budur. Selef alimlerine, imamlarına, önderlerine saygı duyarlar. Yani onları ceh eylemezler, tam eylemezler, karalamazlar, yaralamazlar, kötülemezler, hürmetsizlik göstermezler. Onlara karşı sevgi, saygı, adabını, nezaketini korurlar Çünkü onlar bu ümmetin katkıcıları, meşaleleri, bu davayı omuzlarında yüklemiş, günümüze kadar nakletmede başarılı olmuş önderlerdir. Siz bu ümmetin alimlerini ceh eder, onları yaralarsanız Allah subhanahu ve Teala alimler olmayan o toplumları iftaha erdirir mi? Alimler olmazsa bu toplumda hakka ulaşmak mümkün olmaz. O halde din konusunda, Rabbani ve sünnete dayanan alimleri hüccet görürler, delil görürler. Yoksa bizim burada bir alim derken Muhammed Aksoy Hocam kastımız sıradan bir insan değil. Yani sıradan kendine bilgi ve kültür ulaşmış da toplumda alim olarak tanınan insan değil. Bizim buradaki kastımız selefin imamları, alimleri. Mesela buna örnekler verebiliriz. sahabe tabi ve tabi tabiinden ve onlardan sonra gelen imamlar. Mesela örneğin İmam Ebu Hanife, hep İmam Ebu Hanife'den başlıyoruz. Demek ki İmam Ebu Hanife'yi çok seviyoruz değil mi? Allah ondan razı olsun. i̇mam Şafi, hadi herkes bir alim düşünsün. İmam Mali, İmam Ahmet, Sufyan-ı Sevri, İbn-i Hacer-ı Eskalani, Abdullah i̇bn evet. Muhammed İbn-i abdül rahimahullah. Korkutma bizi. Muhammed İbn-i abdül dediğin zaman millet korkuyor. Mazlum, mazlum bir alim mazlum bir alim elhamdülillah ki mahşer günü var elhamdülillah elhamdülillah ki mahşer günü var hesap günü var iman ediyoruz o gün herkes imamlarıyla beraber haşrolunacak bakalım onun tevhide davetini kim küçümsemiş ve kim tahkir etmiş mahşer günü gelecek ondan da hesap sorulacak Allah bizden de sorsun insanları yargılarken Okuyarak yargılayalım. Bilgilerimizi kitaplarına, sözlerine, onların video sohbetlerine, seminerlerine bakarak kitap ve sünnete uyuyor mu, uymuyor mu öyle yargılayalım. Atadan, babadan, adam, B'den, İngilizlerin bir takım iftiralarıyla veya geçmişte kadimde Osmanlı Devleti'nin bir takım iftiralarıyla kişiler üzerinde karar vermeyelim. Yazıktır. Yani alimler çok az yetişir yetişen alimlerin de kıymetini ve değerini bilmemiz lazım. Güzel. Tabi Muhammed İbn Abdu Vahab'dan bu noktaya geldik. Bir en son şeyhul islam İmam İbni Teymiye dedin. Allah ona da rahmet eylesin. İbni Kayyem Rahimallah. Başka? İmam Şevkani. İmam Şevkani Yemen'in büyük selef alimlerinden Muhammed kardeş. İbni Kesir İmam İbni Teymiye'nin talebesi. Başka? Fulay ibn Maşallah sahabı tabiinin önde gelenlerinden. Evet. İbn-i var. Sa'd ibn-i var. Başka? Mesela? Albani, rahim Albani. Rahimahullah. Albani. İmam Albani. Rahimahullah. Allah ona rahmet eylesin. Yine İmam. İbn-i Ufeymin. i̇bn Binbas. Şeyh Cemil Zeyn. Şeyh Cemil Zeynur. Allah ona hafızahullah muhafaza eylesin onun ömrünü ve ilmini bizlere inşallah hayırlara kılsın. Bunlar güzel insanlar. Evet dökgeş kardeşim. Muhammed Muhtar Şankıtı. Şınkıtı, evet güzel. Bunlar her biri maşallah güzel alimler. Önderler alimleri saymakla bitiremeyiz. Sabaha kadar saymaya kalksak e, bunlar bitmez kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi o halde dinde bunları merci görürler. Bu alimlerin sözleri Rabbani ve Selefin yollarına uyduğu için. Bir başka nokta ise onlar hakkında zandan, kötü sözden sakınırlar. Küçümsemekten ve onları karalamaktan sakınırlar. Ee, geçen e, gün gelen o arkadaşın yaklaşımını size demin sohbetin başında anlattım. Alimler böyle küçümseyecek insanlar değildir. Onlar e, ne derse desin beni bağlamaz. Beni bağlayan Kur'an ve sünnettir anlayışı selef anlayışı değildir. Kur'an ve sünnet Alimler gözüyle anlaşılır. Bunu kabul etmeyen selef değildir. Bunu kabul etmeyen selef değildir. Selefin metodunda akidesinde değildir. Bunlar bu dini anlamamıştır. Kesinlikle anlamamışlardır. O kardeşlerim varsa, dinleyen olursa yeniden müracaat etsin bilgilerine, kaynaklarına ve doğru yolu tercih etsin inşallah. Evet. Esasen onlar Kur'an sünnete göre de değil de kendi düşüncelerine uymadığı için alimleri reddikiyorlar. Doğru. Sünnet de değil, onlar mesela evet. savundukları, kendi düşüncelerine, kendi anladıkları şeye uymadığı için karşı geliyorlar. Peki e, bunlar o zaman veya kardeşler ya buna benzer düşünceye mensup olanlar e, o zaman istedikleri bir dini arıyorlar. Ben öyle anladım. Yani onlar kafalarında e, oluşturdukları bir dini arıyorlar. Kafalarında bir şablon var. O şablonun içinde bir din kavramı var. O din kavramını arıyorlar. O din Allah ve Resulü'nün alimler şerhleriyle, sözleriyle ifade edilen değil de kendilerine göre ifade edilen bir din. O zaman herkesin böyle bir dini olursa vay bizim halimizse ki şu an ümmetin tefrikaları bellidir. O halde işte burada birlik ve beraberlik bu ümmetin selefinin anladığı gibi bir mefhumu selef-i salihin selef-i salihinin anlayışında değil mi? Doğan hocam, Sedat hocam anlayacağız ki birlik ve beraberlik olsun kardeşlerim. Yani, evet. Ya, ashab ile kendi arasında kendinden daha iyi bir ilim eyle olan insanlar nasıl ki e, müracaat ediyor onların görüşüne değer veriyorsa ve onların e, fıkhını kendilerine rehber ediliyorsa nasıl olur bugün ki yaşayan insanlar alimleri de o insanları kendilerine rehber edilmezler. Evet. O halde e, bu kardeşlerimize e, buradan bir nasihat ediyoruz. Onlar bizim kardeşlerimizdir. E, bu konuda hata ediyorlar. Onlar usulen selefin yolunda değiller. Usulen selefin yolunda değiller. Dini akılları ve göreceli kavramlarıyla kişisel bakışlarıyla kavramak isteyen kendi egolarına, bencilliklerine dayanarak bir din üretmeye çalışan kardeşlerimizdir. Lütfen bu konular yeniden gözden geçesinler. Yeniden yani doğrulara ulaşma noktasında alimlere müracaat etsinler. Umut ediyoruz ki bu konuda inşallah doğruya ererler. En sünnet, selef ilim bakımından en doğru yolda, en selim yolda, en sağlam delillere dayanır. Doğru değil mi? Yani burada bu madde zaten bunun üzerinde de duruyor. Yani ehl Sünnet'in ortaya koyduğu görüşler en sağlam görüşler. Zaten sağlam olmasa ben neden doğruluyayım. En selim, en güvenilir, en doğru kaynaklardan ve ortaya koyduğu bakışlar en doğru görüşler, bakışlar olduğu için doğruluyoruz. Bir insan şekle şüphe duyduğu inancı doğrular mı, anlatır mı, öğretir mi? Dolayısıyla ben inancımda kararlıyım. ehl Sünnet tek doğrudur. Ve Sünnet parça parça değildir. Ehli sünnet tektir. O da selefi salihindir. Ama selefe uymayan bazı fırkalar ehli sünnetle mutabıktır. Uymayan konularda ise ehli bidattır kardeşlerim. Bunu da bilmemiz lazım. Geldik altıncı maddemiz. Evet. Erdal kardeş. Ehli sünnet ve cemaat tehlike kabul etmezler. Şeriatı tabulu. Şeriatı teslim olurlar. Bununla birlikte makni altından öncelikli kabul ederler. İkincisini, birincisine boyun eğmesini sağlar. Güzel. Bir kişiden daha alalım. Evet, Sedat hocam. Hem sünnet kelamı ve tevli terk ederler, şerata uyarlar, e, aklı nakla teslim ederler, yani vahya uyarlar, aklı sınırlı tutarlar. Çok güzel. en sünnet kelamcı tevilleri terk eder. Kelamcı tevil kim bunlar? İşte eşari ve maturidiler ve onlara bağlı olan kitleler, kesimler, alimler. Bunlar kelamcılardır. nakli terk edip kelama, akla değer vermişlerdir ki kelam ilmi selefin nazarında ilim değildir ve kınanmıştır. İmam Şafi kelam ilmiyle uğraşanları merkeplere ters bindirip gezdirmeyi ve bütün aleme böylece alanın göstermeye davet eder cezası olarak da bu şekilde bindirmeyi ve gezdirmeyi söyler çünkü kelam ilmi kınanmıştır insanları doğru hitap ve sünnet anlayışından uzaklaştırır felsefik böyle ne diyelim akli ve kelami ifadelere yönlendirir ki doğru bir yoldan istikametten bizi alıkor mesela kelamcılar daha çok tevilci iptalcidir ama selef Nakle, tabi olma, nasıl doğrulamada ise en öndedir. Mesela Allah'ın eli ve yüzü ve gözü meselesinde birileri demin dedik iptal eder, tahtil eyler. Birileri de ne yapar? Allah'ın eli, yüzü ve gözü meselesini tevil eder. Mesela Allah Subhanehu ve teala'nın eline nimet ve kudret der. İstivaya ne derler? Hükmetti, istila etti derler. Böylece tevilciler olarak kendilerini ortaya Koyarla. Peki bu tevil makbul mü? Bu tevil merduttur. Merdut. Terk edilmiş, reddolunmuştur. Mezmum yani kınanmıştır. Yerinmiştir. Neden? Çünkü bu ümmetin dört büyük müçtehit imamında böyle bir cümle yoktur. Büyük müçtehit imamların böyle bir cümlesi yok, böyle bir ifadesi yok, böyle bir akideleri yoktur. O halde bu tevilcilerden uzaktır. Kelamcı Tevhidcilerden. Peki neyi ön alırlar? Nakli. Nedir nakil? Yani buradaki nakilden maksat? Kur'an ve sünnet. Nasıllar yani? Neyi terk ederler? Aklı. Yani aklı komple toptan mı terk ederler? Hayır. Aklı yani bir çöp sepetine mi atarlar selef? Hayır. Öyle bir şey olur mu? Kur'an'da Allah aklı övüyor. Peygamber aleyhisselam ashabının aklına göre hitap etmiyor mu? anlayalım. Burada akıl eğer naklin önüne gelirse o zaman akla dur der. Dur, burada senin bir durağın var. Bu istasyonda duracaksın. Burada senin artık hareket etme hakkın yok. Sana verilen sınır bu. Bundan ötesini geçtiğin an aklın her şeyi kavrayamadığı için, Rabbini tanıyamadığın için sapıklığı seçebilirsin. Akıl her şeyi çözücü değildir. Anlayıcı değildir. Çünkü her insanın kendine göre bir aklı var ve çeşit çeşit bin bir çeşit akıl anlayışları doğabilir. Akli anlayışlar doğabilir. O halde aklı ne yaparlar? Bu nas'ın önünde kabul etmezler. Ama nas doğrulanır, aklı da yeri ve zamanı geldiği zaman da doğrulamaktan geri kalmaz. Aklı bir takım çıkarımlar, deniller, aklı bir takım örnekler vermekte bir sakınca var mı? Dini konularda asla yoktur. Bunu da burada bilmiş olalım. Mesela ne yaparlar? Cehmiler sıfatı iptal eder. Müşebbihe ne yapar sıfatları? bir beşere benzetir ve eşariler ve maturidiler de işte kelamcı tevilciler de tevil ederler anlam kaymasına, anlamı bozmaya, anlamı tahrif etmeye, değiştirmeye, bozmaya kadar varırlar. Neticede işte Allah buradaki maddede müellif onları kastediyor. Kelamcı tevilcilerden uzaklardır. Yani sünnet ve cemaatın yolunda giderler kardeşlerim. Selef imamları da zaten bu çerçevede gitmişlerdi. Şimdi geldik 7 maddemiz. Evet. Evet. Başka var mı kardeşler? Hiç konuşmayan. Hemen birinci maddemiz. Yani normal ilk cümlemizi alacağız. Evet Muhammed Aksoy kardeş. Bir hükmü genelleştirmezler. Aksine ikisinin arasını Evet. Burayı madde madde işleyeceğiz. Bir hükmü genelleştirmez. Aksini ne yap? Aksine aynı mesele hakkında Nassar'ın Arasını bulurlar, evet. Bu maddeyi yeniden bir kardeşten dinleyen, Muhammed söyler misin aynı şeyi, bu maddeyi? Bir hükmü geneleştirme, aksine aynı mesele hakkında Naslan arasını bulurlar. Çok güzel. Yani bunu nasıl anlayacağız? Mesela bir konu etrafında gelen tüm hadisleri masaya koyarlar ve öylece bakarlar. Yani masaya sadece bir hadis koyup onunla hükme gitmezler. Giderlerse bunun hata olduğunu savunurlar. Yani sünnet böyledir. Örneğin. "Men قال لا إله إلا الله دخل الجنة Kim derse لا إله إلا cennete girer. Hmm. Demek ki her bu kelimeyi söyleyen cennete girer. Şirk de işlese, küfür de işlese, yani la ilahe illallah'ın şartlarını bozan bir durumda yaşasa cennete girer mi diye anlaşılabilir. Şimdi bu noktada o zaman diğer hadisleri de göz önünde bulundurarak Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam men kâle la ilahe illallah muhlisen deyin la ilahe illallah söylerse ihlasla söylerse dakhal el cenne burada ihlasla söyler yani la ilahe illallah'ın şartlarını 7 bazen 8 alimlere göre şartlarını yerine getirirse bu cennete girer. Şimdi mesela bu hadis meşhurdur. La ilahe illallah diyen cennete girer bu hadis. Buhari, Müslim'de sünnen kaynaklarında gelir. Mürciye der ki la ilahe illallah diyen cennetliktir. Hangi günahı işlerse işlesin. Bakın onlar bir konuda Diğer hadisleri değerlendirmedi. Kur'an'ın başka ayetleri bu konuda ne diyor değerlendirmesine girmedi. Harici ne dedi? Dedi ki her ne kadar la ilahe illallah dese de bütünüyle, bütünüyle bir günah da işlese biz onu ne yaparız? Direkt kafir görürüz dedi. O da diğer cepheden yani bir konuda diğer hadisleri de alıp değerlendirme aşamasını, adımını atmadı. Ama Ehl-i Sünnet öyle değil. Ehl-i Sünnet... Bu hadisin çerçevesinde diğer hadisleri de göz önünde bulundurur ve alimlerin bu konudaki derlemelerini toplamalarını ortaya koyarak bir karara varır. İşte buradaki maksatımız buydu. Mesela münafık da la ilahe illallah derse cennete girer mi? Giremez çünkü şartlarını yerine getirmesi gerekir der. Bu hadisi yani böyle genel anlamda değil, tafsilatlı olarak konuşmak gerektiğini söyler. O açıdan la ilahe illallah mücerret olarak söylendiği takdirde yeterli olmuyor, şartlarını yerine getirmek gerekir. Ancak bir sahabi cihat meydanında kelime-i tevhidi getirdi, değil mi? Önce müşrikti, Müslümanların safına katıldı ve cihada katıldı ve şehit düştü. O bütünüyle şartlarını kabul ederek girmişti. Yani ben neyin Allah diyeceğim ama namaz kılmayacağım cihat olmadığı zaman veya cihattan döndüğüm zaman kastetmiyordu. O kelime-i tevhidi söylediğinde neyin ilah ve neyin ma'bud, neyin de reddolulması gerektiğini biliyor. Tüm ahkamları peygamberin öğrettiği gibi doğruluyordu. Ama bugün ne Allah diyor, namazı terk ediyor. Böyle bir insanın cennete gireceğini söylemek ise usulen büyük bir hatadır. Doğru değil mi kardeşler? İşte buradaki maddemiz bu. Bir başka örnek vereyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, zina ederken mümin değil mi? İmanlı değildir, mümin değildir. O zina eden kimse? Mümin değildir diyor bu hadis. Sünnende ve Bukhari ve Müslimde gelir. Peki nasıl anlayacağız bu hadisi? Yani bu adam kafirdir, müşriktir, zina etmiş bir insan, müşriktir, kafirdir ve bu haramından dolayı dinden çıkmıştır olarak mı anlayacağız? İşte bu bize kapalı olan, mücmel olan anlayışı mübeyyen, müfassam olarak başka rivayetlere veya ayetlere gideceğiz ve gittik. Ecüzü olarak gittik ve Nisa 48'i delil olarak getirdik. Allah Subhanahu ve Teala şirkin dışındaki diğer günahları helal saymadıkları müddetçe Allah diler saf eder. O halde demek ki zina da, içki de, kumar da, faiz de helal sayılmadıkça kişi bu durumda dinden çıkmıyor, kafir hükmünde görülmüyor. İşle-sünnetin i̇şte bakışında ne var kardeşlerim? Toplu olarak bütün rivayetleri göz önüne alıp değerlendirmek vardır. Evet. Şimdi geldik inşallah diğer maddeye ancak bir şey mi deneyeceksin Abdullah hocam? Bir hadis daha var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. kim Allah'ın 99 ismini ezberlerse cennete girer. Evet. Buna da baktığımız zaman Allah'ın 99 ismini ezberlememiz kolay. 5 evet. ayda, 5 ayda veya 5 ayda güzel. ezberleyebiliriz. Ama önemli olan içeriğidir. Az önce bazı e, maddede olduğu gibi. Bu da onu 99 isminin şeylerine göre, sıfatlarına göre, isimlerine göre yaşayıp öyle amel edip ondan sonraki boyut Güzel. Yani mücerred ben 99 tane Allah'ın esmasını ezberlediğim takdirde cennete girerim diyen bir insan öyle cennete gireceğini zannetmesin. mücerret olan. Evet. Yani o isimleri ezberleyecek ve ona mutabık iman ve ameli şartlığı muktedası dediğimiz gerek yerine getirecek. Çok güzel. Hemen maddenin devamında müellif daha başka bir şeye değiniyor. Evet onu da bir hatırlatın bize. Neye değiniyor? Evet Muzaffer hocam. Müteşabih olanları muhkemin, mücmevi mübeyyenin ve mutlakı mukayyedinin ışığında anlamaya çalış. Evet önce yani müteşabih olanı muhkemin ışığında anlamaya çalışırlar. Ne demek? Yani reddül müteşabih ilel muhkem. Yani bu konu. Müteşabi olanı muhkemin ışığındanlarla. nedir müteşabi? Örnek bir ayet verelim. Zümer 53. ayeti kerime. Kağal Allahu Teala, Allahu Teala buyuruyor ki, inna Allah yaqfir ve zunube jamiyan. Inna Allah yaqfir zunube jamiyan. Allah ve Teala tüm günahları affeder. Allah günahların tümünü affeder. Subhanallah. Şimdi bu ayette iki tane anlaşılan bir husus var. Bakın birincisi nedir? Bu ayete göre demek ki tüm günahları Allah affediyor. Yani kim ne işlerse işlesin. Kafirde, müşrikte, zalimde, fasıklı, müslüman. Aynı günah işlerse işlesin. Allah gafurdur, rahimdir. Affeder. Ya böyle anlayacağız? Çünkü öyle anlaşılıyor. Çünkü bu ayet müteşabih ne demek? Bize kapalı her an farklı anlamların olduğu, farklı mefhumların çıkabileceği ayettir. İkinci anlayacağımız husus, Allah iman eden, önce tövbe eden, iman eden ve salih amelde bulunanların günahlarını affeder. Yoksa Allah kafirlerin, zalimlerin, müşriklerin tövbe etmedikleri müddetçe günahlarını affeder mi? Ya da böyle anlayacağız. Peki o zaman hocam hangisi doğru? İşte bu müteşabi ayeti kime vuracağız? Kimin ışığında anlayacağız? Muhkem ayetle. Muhkem bir ayete gideceğiz. İşte bu ayette Taha 82. ayeti kerime kal allah Teala ve inni le gaffarun limen tâbe ve ve Allahu Ekber ilmin güzelliğine bak ilmin işte burası güzelliğidir yani. İnsan bir konuda ne kadar eksik kaldığını okudukça öğrenir. قال الله تعالى وَاِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَاَمَنَةً وَاَمِنَ صَالِحًا 82 ben tövbe edip Allah subhanahu ve ta'ala buyuruyor iman eden, salih amel işleyen kimsenin tövbesini çokça bağışlarım. Hmm, dedik burada değil mi? Hmm, demek ki buradaki müteşabih olan bize kapalı olan ayetteki o anlamı bu ayete göre anladık. Allah subhane ve teala ne yapar? Tövbe edenin, iman edenin, salih amelde bulunanın günahlarını affeder. İşte müteşabihin muhkeme arz edilmesi. Reddül müteşabih ilel muhkem. İşte bu amaçla kardeşlerim böyle anlarız. Anladın mı? Anlatabildim mi arkadaşlar? Anlaşılma bir nokta var mı? Yani bu konuda aslında Kur'an'da ayetler var. Mesela اِنَّا نَحْنُ نَزَّنَّ ذِكْرَ وَاِنَّ لَهُ لَحَافِزُونَ Allah Subhanahu ve Taala burada ne diyor? نَحْنُ Allah Subhanahu ve Taala نَحْنُ diyor. Biz, çoğul. Haşa ve kella Allah Subhanahu ve Taala burada çoğul. Yani Allah-u Teala, Allahlar haşa ve kella böyle olabilir mi? Olabilir mi? Kafaya böyle bir ziğne soru geliyor. Bunu nereden öğreniyorsun? Peki diğer ayetlere gidiyorsun, muhkem ayetlere. Değil mi? Allah Subhane ve Teala'nın vahid olduğunu değil mi? قُدْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ Allah'u sâmetlem yedet ve lem yûle Değil mi? فَعْبُدُوهُ <gülüyor> Mesela فَعْبُدُوهُ <gülüyor> Ona kulluk edin Ona Allah burada tek Ama bakın demin İhlas Suresi'nin yine tek olduğunu haber verdi Ama buradaki اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَ ذِكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ Ayeti bize müteşabi Ama diğer ayetlere götürdük Muhkem ayetlerdi Ve böylece onu Ne yaptık kardeşler değerli dostlar? anladık bize kapalı olan ayeti muhkem anladık işte eni sünnetin yolu budur. Yani sünnetin yolu budur. Diğer hususa değinelim inşallah. Mücmen'i aslında okumuştun doğru. Mücmeli mübeyyen ışığında anlarlar. Nedir mücmel? Yine kapalı. Yani detaylarının tafsilatlarının verilmedi. Ama daha sonra başka naslar ışığında veya peygamberin pratiği ışığında Mübeyyen açıklayıcı olarak ifade edilen bir ilimdir yani. Mesela Allah Subhanahu ve ta'la akimusselâdir. Değil mi? Namaz kılın der. Yani iman edenlere hac farzdır der. Kur'an'da ayetlerde bunlar açık ve net olarak ifade edilir mi? Edilir. Bunlara biz ne deriz? Mücmel ayet. Nedir? Yani detaylara ininmemiş, tafsilatlara verilmemiş, genel hatlarıyla, umumi olarak bize haber verilmiş. Namaz kılın. Ama nasıl kılacaksın? Nereye döneceksin Elini nasıl bağlayacaksın? Kıyamda ne okuyacaksın? Ruku'da ne okuyacaksın? Secdede ne okuyacaksın? Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Zekat verin. Zekatın kaçta kaçını vereceğiz? Neyden vereceğiz? Hangi hayvandan vereceğiz? Altının zekatı olur mu? Gümüşün zekatı olur mu? Kitabın zekatı olur mu? Arabanın zekatı olur mu? Evin zekatı olur mu? Tarlanın zekatı olur mu? İlim talebesinin kitapları diyelim ki ne milyarlarca kitabı var. Bunun zekatı olur mu? Nereden öğreneceğiz bunları? Kur'an bize haber vermiyor. O halde bunları kime nakledeceğiz, arz edeceğiz, ileteceğiz? Sünnete. Peygamber aleyhissalatu vesselam minbere çıkar, tekbir alır, kıbdeye döner, tekbir alır. Ve namaz kılmaya başlar, rukuya gider, secdeye ashab görür. Binlerce ashab, mescidi nebevide görürler. İşte bu namazın mücbel boyutunun müfasal olarak, mübeyyen olarak ifade edilmesidir. Zekatın verilmesi konusunda. Haccın erkanlar rükünleri var değil mi? Nereye gideceksin? Nerede duracaksın? Safa ve Merve'de ne yapacaksın? Müzdelife'de ne yapacaksın? Arafat'ta ne yapacaksın? Şeytan taşlarken nasıl yapacaksın? Değil mi? E, tavafı nasıl yapacaksın? Sünnetleri neler, Bunun vacipleri nedir? Bütün bu bilgileri kim veriyor? Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte ehli sünnet mücmmeli mübeyyan ışığında anla. Çok güzel. Bir diğer husus ise... Neydi arkadaşlar? O cümlemizin devamını getirebilir misiniz o cümleyi Abdullah Hocam? mücmeli mübeyyenin ışığında. Ondan sonrası? Ben de eski kitap evet. <gülüyor> evet Bülent. Ve mutlaka mukayyedin ışığında anlamaya çalışırlar. Evet tamam. Mutlakı da mukayyedin ışığında anlarlar. Nedir mutlak, nedir mukayyet? Mutlak, bir şeyi tahsis etmeden hakiki anlamını, yani genel hakiki anlamını ifade etmektir. Mukayyet ise şartla hakiki anlamı ifade etmektir. Yani mutlak ve bu mutlak ve mukayyetin anlamları bu. Somut bir örnek verelim çok daha rahat anlaşılsın. Tamam mı kardeşler? Mesela Allah Subhanahu ve taala köle azat edin der. Köle azat edin der. Bu bir mutlak ifade. Köle mutlak, genel. Köle deyince mutlak bir ifade. Değil mesela ben desem ki insan. İnsan mutlak bir ifade. İnsan içerisinde ne girer? Müslüman girer, kafir girer, fasık girer, münafık girer. Değil mi? Günahkar girer, muhdis girer, muvahhid girer, sünneteaini girer, bidatçı girer. İnsan mutlak. Ama ne zaman ben ona insan muvahhid sünneteaini ilimle, delille bilimsel hareket eden mümin dediğimde ha demek ki insanın mutlak boyutundan nereye ben kendimi ulaştırmış olurum? Mukayyet boyutunu. Allah Subhanahu ve ta'ala diyor ki köle azat edin. Hangi köleyi azat edelim ya Rabbi? Mümin bir köle. Bakın mümin bir köle değil mi? Hani bu bazı şartlar var. Oruç yiyenler cema ettiklerinden dolayı ne yapmaları gerekiyor? Şartlar var. Şimdi bu tafsilatlara giremeyiz. Vaktimiz yok. O halde buradaki mümin köle ne oldu? Mutlakı ne yaptı Doğan hocam, Sedat hocam? Mukayyet etti. Mukayyet etti. Genel olan ifadeyi özelleştirdi, taksisleştirdi. Köle ama hangi köle? Mümin bir köle. İşte biz mutlakı mukayyedin ışığından niçaz. Müellifin maksadı da kardeşlerim budur Allah'ın izliğine geldik. Ee, i̇nşallah 8. maddemiz. Evet. Bülent salihlerin önderleridir. Hakkı hidayet eder ve doğru yolu gösterirler. Çünkü onlar hak üzere saruf ve istik istiklardırlar. Akide konuları da içhaktındırlar. İlme ibadete Allah'a tevekkülle sebeplere sarılmayı kendilerine toplamışlardır. Dünya için çalışır çalışırken ona gönül vermezler. Korku ve tevekkül arasında yaşarlar. Evet. Müminlere karşı Evet, müdmin. tamam. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doluyken kafirlere karşı öfke ve şiddet gösterirler. Zamanı ve mekana göre yön değiştirmezler. Evet. ehl sünnet bu vasıfları taşıyor kardeşlerim. Salihlerin önderleri dünyaya meyletmiyorlar ve sebeplere sarılıyorlar. Sebepler nedir? Yani yapmaları gereken işleri yapıyorlar. Allah'a tevekkül ediyorlar. Sebeplere sarılmadan tevekkül etmiyorlar. İbadet ediyorlar. Takva ve huşuyu elden bırakmıyorlar. Havf ve reca. Yani korku ve ümit arasında bir ibadet ediyorlar. Cehenneminden korkuyorlar cennetini umuyorlar hani mesela bazıları hep sürekli cennete gireceğini iman eder sürekli buna inanır böyle bir garantisi olduğuna inanır ehl-i sünnet böyle inanmaz cehenneme düşebileceğinden korkar sürekli cehennemlik olduğuna da inanmaz cennetten de ümit var olur değil mi kardeşte? ümit var olursan Allah korusun zındıklaşırsın şey olursun sürekli zındıklaşırsın korkarsan da haricileşirsin orta yol nedir ehl sünnettir yani hep yapsam ne yaparsam yapayım günahlarımı Allah affeder zaten bağışlayıcıdır, gaffadı bu beni zındıklaştırır, bütün haramlara beni düşürür. Ama hep korkarsam da cehenneme cehenneme düşeceğim bu seferde tüm günahları işleyenler Allah muhafaza kafir kendini de ne yaparsın sürekli kafir hükmünde görebilirsin ki işte bu haricilerin, harurilerin mantığıdır. Ehli sünnet bu mantıkta, bu gidişatta değil. Zaman ve mekana göre de değişmezler. Zamana göre şöyle hareket edelim, mekana göre böyle hareket edelim, akidemizin temellerini, esaslarını bozalım. Hayır, onlar böyle bir cephede, böyle bir inançta değiller. Dokuzuncu maddemiz. Evet, başka yok mu kardeşler, Hasan kardeşim? Evet. Onlar İslam, sünnet ve cevafetinin dışında herhangi bir isim almazlar. Güzel, yani henüz sünnet genelde İslam ismini, sünnet ismini e, alırlar ve bundan haz duyar, gurur duyar. Çünkü bu isimler bizi temsil eder. Ehl-i yani sünnet, sünnet ismini, İslam ismini, tevhid ismini, ehl tevhid, ehl sünnet değil mi? Bunları almaktan haz duyan. Diğer maddemiz, evet, sahib. Doğru akideyi, tevhidi ve dost doğru dini yaymaya, insanlara bunları öğretip yol göstermeye, onlara nasihat etmeye ve onların işleriyle ilgilenmeye özen göstermeye. Evet, yani ehl-i sünnetin en büyük özelliği sahih akide et, etrafında kenetlenirler. Sahih akideyi Kur'an Kur ve sünnet naslarında alırlar. İnsanları bunlara davet ederler. Ve bunlara özen gösterirler. Tağuttan, küfürden, şirkten, masiyetten de uzaklaştırırlar. Güzel. Diğer maddemiz. Başka kardeşlerimiz Fatih kardeşim. Sözlerinde, itikatlarında ve davetlerinde insanların en sabırlarıdırlar. Buradaki sabırlılık nedir? Sözlerinde sabırlılar. İtikadlarında sebat içindeler, sabırlılar. Yine davetlerinde de sabırlılar. Allah ölüm gelinceye kadar onlara davette sabır aşılar. İtikatlerinde dönmezler, oynaklık yaşamazlar. Yani tereddüt, kuşku ve şüpheye asla kapılmazlar. İtikatlerinde sabırlılardır. Ne anlıyorsunuz buradaki sabırdan maksadı kardeşte? Yani bir kardeşin bana bir kısaca anlatsın ya. İtikatlerinde sabırlılardır. Ne demek sabırlılık burada? Sebatlılık yani Akile de sebat içindeler. E, tereddüt bunları asla saptırmaz. Bir oradan tekfirci gelmiş, ona bir takım görüşleri, düşünceleri empoze etmeye kalktığında akidelerine sebatla sarılırlar. Allah muhafaza, bazen Müslümanlar sağlam usul ve akideler almayınca farklı fırkaların şeklerine, tereddütlerine düşebiliyorlar. Sonra da kendilerini doğru yolda görüyorlar, kardeşlerini de küçümsüyorlar. Allah bizlere güzel ahlakı, sabrı sevdirsin. Diğer maddemiz, evet kardeşler, evet Erdal. Cemaate ve kaynaşmaya çokça çok gayret ederler, buna davet eder, insanları buna teşvik ederler. Evet. Haridutları yani ve tabikayı bir kenara bırakırlar, insanları bunlarda sakın, bize yok. Evet, evet. şimdi en i yani sünnette cemaat kavramına değer verilir. Cemaat olma, birlikte olma, kaynaşma, bir araya gelme, birlikte hareket etme. Tabii bu yani şu an benim nazarımda. Açık ve net söylüyorum gördüğüm deneyimlerde Muhammed kardeş istersen birkaç saniye daha bekleyelim inşallah. Bazı e, Müslümanlarda bu sadece sözde yani yazıda, metinde, maddede geçerli ama hayatta pratikte uygulanmıyor. Yani kaynaşmak, bir araya gelmek, sabretmek, tahammül etmek, birlikte ibadet etme, birlikte cemaat olma, birlikte ilim alma, birlikte insanlara dini götürme şuuru ve bilinci çok zayıftır. Bizim cemaat olma ve teşkilatlanma bilicimiz sıfırdır. Ahkam kesmede birebiriz. Ama amel etme, ilim öğrenme, pratikle uygulama, ameli olarak tatbik etmeye geldiğimizde bilen çok zayıfız. İşte burada bakın endü sünnetin vasıflarından biri cemaata özen gösterir. Birlik beraberliği bozmaz. Ufacık meseleleri büyütmezler değil mi? Büyütüp de ümmeti parçalama cihetine gitmezler. Ama en çok da parçalayıcı olarak Ehli sünneti görürsünüz yine bazılarını. Ben ehli sünnetim, selefim gurur duyuyorum. Ama ehli sünnetim deyip de selefim deyip de birbirlerinin etini yen ve dedikodu eden, birbirlerinin ayağını kaydıran da çok insan görürsünüz. Neden? Olgunlaşmamışlardır. Nasıl ki bir elma, portakal olgunlaşır ve tadına, lezzetine erersiniz. İşte ehli sünnet henüz bizim ülkemizde olgunlaşmamıştır. Daha nedir kardeşlerim? Toydur. Daha yeni yeni kendini tanıtım aşamasındadır. İşte bu aşamada yaralananlar, ayıplananlar, kınananlar, birbirlerinin hakkında ulu ortak konuşanlar elbette olacaktır. Bu bir süreçtir. Belki bizim yeni bir neslimiz gelecek. Onlar bunları yaşamayacak. Biz babaları, büyükleri olarak, hocaları olarak bunlara biz katlanacağız. Maalesef sizler ve ben bu gerçekleri birçok zaman şahit olduk, gördük değil mi? İşte bu kaynaşma, birlikte hareket etme ruhu, maalesef ümmetin, ehl-i sünnetin mensuplarında Muzaffer hocam yoktu. Evet. Diğer inşallah maddemiz. Evet. Başka kardeşler. İnşallah. Doğan hocam. Ehl-i sünnet ve cemaat, cemaati ve paylaşma önem verir. İnsanları buna çağırıp teşvik ederler. Ayrılıkları ve ihtilafları bir kenar atar ve insanları ondan sakındırırlar. Evet. Oraya değinmiştik. Birim, birim, birim. Evet. Ondan sonra. Evet. Eni sünnetle cemaat birbirlerini sevmeyi, birbirlerine merhamet etmeyi, birbirlerine dua etmeyi, birbirlerini savunup yardımlaşmayı da birbirine olabildi. Doğan hocam bu sefer de ondan bir sonrakine değindi. Sen defterden okuyorsun maşallah. Defterde yazmışsın herhalde kitap. Kitapta bir maddeye atlamışsın Allah halim. İnşallah ona değineceğiz. Evet. Buyur inşallah. allah Onlar insanlar içinde şeriatın en iyi anlayanlardır. Onlar başkaları hakkında tüm zaman bilgiye dayanarak Evet, yani sünnet. Birbirlerini küfürlükle, bidatçılıkla, fasıklıkla suçlamazlar. Değil mi? Doğru olan bu. Ama pratikte uygulayan var mı? Birbirlerine merhametli, kafirlere şiddetli anlayışını kaybeden bir şuurumuz yok mu? Birbirlerini seven, birbirlerinin ayıbını örten, birbirlerinin derdiyle dertlenen ama bu Yok. Yani 10 senelik 20 senelik kardeşim bile olsa bir bakarsın seni bir çırpıda siler atar. Yani hal, hatır, gönül, anlayış, saygı, hürmet biter. Neden? Yani onun nezdinde bir konuda onun gibi düşünmedin ya bitmişsindir. Hemen ya küfürle ya bir bidatle ya bir suçlamayla. Hatta onlar kendilerini en doğru bilirler. Alimlere davetçilere bile bidatçı damgasını vurmaktan geri kalmazlar onların alimleri veya onlar kendileri doğrulardır. Kardeşlerim bu bir egodur. Bu bir bencilliktir. Bu egoları birileri tatmin etmek için devam edecektir. Etsinler. Ama egoları onları çok ileriye safalara ilerletmeyecektir. Hatalarını yanlışlarını hayatları boyunca göreceklerdir. Ve yarın tarihin geri sayfalarını açtıklarında ne büyük hatalar ettiklerini hep birlikte şahit olacaklar. Bu yol vasat bir yoldur. İtidalli bir yol. Hayatlarında tutarsız olanların bize tutarlılık öğretmelerini kabullenemiyoruz. Hayatlarında tutarsızlık var. Yaşamlarında tutarsızlık var. İnançlarında tutarsızlık var. Sonra gelip de size tutarlı olmayı öğretmeye kalkarlarsa, gülüyorsunuz, tebessüm ediyorsunuz, sabrediyorsunuz. Allah selamet versin, Allah bu ümmete bilinç versin diyorsunuz. Gerçekten dava adamlarının işi zordur. Alimlerin işi zordur. Eğer bu insanlar içerisinde kaçacak bir insan varsa ben size söylüyorum bunu da tarihi olarak kayıt altına alıyorum. En başta kaçacak insanlar peygamberler olmalıydı. Ama onlar kaçmadı. Çünkü onların çektiği çileyi acıyı hiçbir insan yaşamadı. Bir de peygamberlerin mirasçıları olan varisleri olan alimler. Bir de alimleri takip eden bizim gibi ilim talebeleri. İşte ilim talebeleri kaçacak olsaydı bunlar kaçmalı. Başka hiçbir insan kaçmasın bu adamların çektiğini hiçbir insan çekmemişti. Ben sadece yani hayatımdan kısa bir tecrübeyi size aktarmış oldum. Diğer madde değerli kardeşlerim var mı? Evet Sedat Hocam. Her sünnet ve cemal birbirlerini seven, birbirlerine merhamet eden, birbirlerine dua eder, birbirlerini savunur ve bunu da dinin bir parçası olarak görürler. O son cümleyi söyler misin dinin? Dinin bir parçası olarak Allah'a itaatın bir emri olarak <gülüyor> Dinin bir parçası Allah'a itaat etme yolunda gereklilikler görürler. Çok güzel yani. Yani müellifin burada cümlesi gerçekten kapsayıcı, böyle güzel, insana yol gösterici. Yani sünnet birbirini sever. Birbirlerinin ayıbını örter. Birbirlerine dua eder. Umulur ki mesela farklı düşünse de ya Rabbi, ya Rabbi bu kardeşime eğer ben doğruysam o doğrusunu bana sevdir. Ya Rabbi eğer ben hatada isem ya Rabbi ona o doğruyu sevdir. Onu hatasından alıkor der değil mi? Ama bu yok. Allah muhafaza. Birbirlerini savunurlar, yardımlaşırlar, güçleri oranla. Birbirlerinin açığını kapatmaya çalışırlar. Bunların da dinin bir parçası, dinlen bir parçalar olduğunu bilir. Allah'a itaatte ve kullukta bunların gerekliliğine inanırlar. Allah'a itaatte ve kullukta bunların gerekliliğine inanırlar. Bir cümle söyleyeceğim inşallah kardeşler. Bana bir Müslüman söyleyin ki ben onun açığını bulamamış olayım veya size sorayım. Siz öyle bir Müslümanla oturun ki onun ayıpsız olduğunu ispat edin. Var mı? O zaman akidede aynısanız, sünnette aynısanız, aynı menheşle gidiyorsanız neden sabretmiyorsunuz? Neden tahammül etmiyorsunuz? Naikler birbirlerine tahammül ediyor. Ehni bidat birbirlerine tahammül ediyor. Ehni tarikat denilen şirke ve bidatlere davet edenler birbirlerine davet ediyorlar. Şıklarının, efendilerinin huzurunda Allah'a tapar gibi tapıyorlar. Birbirlerine olan bağlılıkları muhabbetleri kelbünyanın mersus. Yani örülmüş bir duvar gibi. Peki yani sünnet neden böyle değil? Kardeşlerim, dostlarım. Neden böyle bir vasıfı unutuyoruz? Yani bu okuduklarımız bizim neyimize fayda veriyor? Yani bunu okuyup okuyup da hayatımıza uygulamayacaksa niçin bunlar okuyoruz kardeşler? Kenetlenmek, birlik olmak, beraber olmak, kaynaşmak Birbirlerimizle birbirlerimize yardımcı olmak güzel olan değil mi? Kardeşler birbirimize destek olalım, birbirlerimizi sevelim ve bu güzel, ideal olan maddeleri hayatta tatbik edelim. Evet deminden beri maddeleri okuduk. İdeal Müslüman, ehli sünnet bunları taşıması gerekir dedik. Ama bunları hayatta tatbik etmedikten sonra bu maddeleri işlemen hiçbir mantığı Yoktur. Özetle sohbetimizi bitiriyoruz. Özetle orada kitabınızda bir bölüm var. Değil mi? Ehli sünnet vel cemaat akidede, amelde, ahlakta, davette, cihatta güzel bir tutum ve davranış içinde olur. Ve bu akide sahibi müminler nefislerini arındırmayı, ailelerini temizlemeyi, çevrelerine yol göstermeyi, davete ağırlık vermeyi ne yaparlar kardeşlerim? gayeye denirler. Onların asıl gayeleri budur. Allah bizleri Rabbi mehni sünnetten ayırmasın. Kitap ve sünneti hakkıyla seven, muamel eden müminlerden eylesin. Birbirlerini seven, birbirlerinin ayıplarını örten, davetçilerin, alimlerin ve ilim talebelerinin yolunda giden, birlik ve beraberliği seven kardeşlerden eylesin. Birbirlerine buzeden, ayıplarını arayan, açıklarını arayanla birbirlerine Ulu orta cevaplar veren müminlerden ve böyle kötü ahlaklardan bizi uzak tutsun. Allah'ım bize güzel bir ahlak nasibeyle. Ya Rabbi bize nefsimizin bir an bile kötüye meyledebileceği anda fırsat verme. Bizi doğru yoldan ayırma. sırat ile. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en ilaha illa ve esteğfuruke ve Allah hepinizden razı olsun kardeş.